İstiyorsan vereyim biraz Jordan. Sen Nick? Cevap vermedim. Sana söylüyorum Nick, dedi yeniden. Ne dedin? İster misin biraz? Yok. Şimdi aklıma geldi. Bugün benim doğum günüm. Otuzuna basmıştım. Önümde yeni bir on yılın kademsiz, göz yıldırıcı yolu uzanıyordu. Hep birlikte kupa arabaya binip, Long, İzlanda doğru yola çıktığımızda saat yediydi. Tom durmadan konuştu. Tafra attı, kahkahalar attı ama sesi benimle Jordan'dan ilerideki asma yolun velvelesi ya da yaya kaldırımdan gelen yaban gürültüler kadar ıraktı. İnsan duygudaşlığının da bir sınırı var. Aralarındaki o feci atışmanın geride kalan şehir ışıkları gibi solup gitmiş oluşundan hoşnuttuk. Otuzuna basma dediğin on yıl sürecek bir yalnızlığın eşiğine basma, bekar dostların azalması, heves heybesinin hafiflemesi, saçların seyrelmesi, başka ne? Allah'tan yanımda Jordan vardı. Daisy gibi değildi o. Çoktan unutulmuş düşleri bir çağdan öbürüne sürümüye kalkışmayacak kadar gün görmüş kızdı. Karanlık köprünün oradan geçerken soluk yüzü ceketimin omzuna tembel tembel gelip dayandı ve elinin güven tazeleyici basısı otuzuna basmanın o korkunç acısına giderdi. Böylece serinleşen alacak karanlık içinden ölüme doğru sürdük gittik. Kül tınazlarının yamacındaki kahveyi işleten Yunanlı genç, Mikalis soruşturmada başlıca tanıktı. Öğlen sıcağında vurmuş kafayı yatmış, kalkıp garaja kadar uzandığında saat beşi geçmişti. Wilson'ı hasta buldu bürosunda. Ama adam akıllı hasta. Beti benzi saçlarının soluk sarısına dönmüştü. Dört bir ağzası titriyordu. Mikalis yat dediyse de dinlemedi. Müşterilerini kaçırırmış sonra diye. Komşusu dil döke dursun, yukarı katta bir gürültüdür koptu. Karımı yukarı odaya kapattım da, diye, serin kanlılıkla açıkladı Wilson. Yarın değil, öbürsü güne kadar orada kalsın hele. İşlerimi toparlarım o zamana kadar. Kalkar göçeriz buradan. Mikalis afallamıştı. Dört yıldır komşuydular. Wilson'ın böyle bir laf edebileceği aklının köşesinden bile geçmezdi. Öyle her daim süngüsü düşük adamlar vardır ya, onlardan biriydi. Elinde iş olmazsa, kapının ağzına bir iskemle atar, oturur, yoldan geçen insanları, arabaları seyreder dururdu. Birisi aşnalık edecek olsa, ahbapça ama tatsız tatsız gülerdi. Karısının adamıydı, kendinin değil. E tabi Mikalis de ne olup bittiğini sökmeye kalkıştı ama ağzından laf alamadı. Üstelik Wilson misafirini tuhaf tuhaf öyle işkilli işkilli süzmeye filan gün neredeydin falan saatte ne yapıyordun diye sorguya çekmeye başladı. Mikalis de pirelenir gibi oldu. Allah'tan o sırada önlerinden bir işçi geçti baktı kahveye doğru gidiyor fırsat bu fırsat deyip kaçtı oradan. Sonradan bir daha yoklamak diye niyeti kısmet olmadı. Aklından çıkmış olacak herhalde. Yediği biraz gece dışarı çıktığında garajın oradan alt kattan Mrs. Wilson'ın bankır bankır bağırdığını duyunca hatırladı aralarında geçen konuşmayı. ''Vursana hadi ne duruyorsun?'' diye haykırıyordu kadın. ''Hele bir elini kaldır da göreyim seni musibet seni cenabet herif seni.'' Derken elini kolunu sallayarak avaz avaz akşam karandığına doğru bir koşu kopardı. Mikalis eşikten kıpırdayamadı bile. Bir an içinde olan olmuştu. Gazetelerin taktıkları adla analım ölüm arabası durmamıştı. Koyulaşan karanlığın içinden bir görünmüş, bir an acıklıca duraklar gibi olmuş, az ilerideki dönemeci kıvrılıp sonra ortadan kaybolmuştu. Mikalis rengini bile doğru dürüst seçememişti. İlk ifadesinde açık yeşildi demişti. New York yönünde giden öbür araba otuz kırk metre ötede durabildi. Şoför fırladı. Myrtle Wilson'ın yola cansız yığılıp koyu kızıl kanının tozlara karıştığı yere koştu. Yanana ilk Mikalis'le şoför geldi. Ama hala terden ıslak bluzunu yırtıp açtıklarında, Sol memesinin kapaklama kopmuş olduğunu gördüler. Altta yatan kalbini dinlemeseler de olurdu artık. Bir karış açıkta ağzı, kenarları hafif yırtık, sanki onca zamandır biriktirdiği canlılığı salı verirken çaltısı altında boğulmuştu adeta. Daha uzaktan 3-4 arabayla başına toplaşmış kalabalığı gördük. Kaza olmuş dedi Tom. İyi iyi nihayet Wilson'a iş çıktı. Yavaşladı ya durmaya pek niyetli değildi önce. Ama yakınlaşıp da garajın kapısında duran ahalinin sus pus öyle tetiküstü yüzlerini görünce kendiliğinden frene dayandı ayağa. Bir bakalım dedi kuşkulu kuşkulu. Ne oldu acaba? Kulağıma bir ses geldi garajdan doğru. Kesiksiz öyle boğuk, ağlamaklı. Kupa arabadan çıkıp kapıya yöneldiğimizde Bu ses soluksuz bir iniltiyle üstlenen bir ünlem haline geldi. ''Ah Allah'ım, ah!'' diye. ''Bir şey var burada!'' diye Tom heyecanlı. Yürüdü, parmaklarının ucuna basıp halkalanmış başların üstünden tel bir sepetin içinde tavandan sarkıtılmış cılız bir ampulle aydınlanan garajın içine bir göz attı. Derken bir hırıltı geldi genzinden. Güçlü kollarını mahmuzlamasına uzatıp kalabalığı yardı birden. Sızlanmalı bir mırıltıyla halka yeniden kapandı. Biz de arkada kaldık. Ancak bir dakika sonra yeni gelenler safları bozdular da Jordan'la ben garajın içine apansız iteleni verdik. Myrtle Wilson'ın o sıcak gecede sanki üşütmüş de tere yatırılmış gibi bir battaniyeye Derken bir ikincisine sarılmış vücudu duvar dibindeki bir tezgahın üstüne uzatılmıştı. Tom da sırtı bize dönük, eğilmiş üstüne, öyle hareketsiz duruyordu. Yamacında bir motosikletli polis harıl harıl yazaboza cep defterine bir takım isimler geçiriyordu. İlkin çıplak garajın içinde öten çığlıkların kaynağını sökemedim. Derken bürosunun eşiğinde duran Wilson'ı gördüm. İki eliyle kapının iki yanını tutmuş bir öne bir arkaya sallanıyordu. Adamın biri alçak sesle kulağına bir şeyler söylüyor, arada bir de omzunu sıvazlamaya çalışıyordu. Ama Wilson oralı değildi. Gözleri havada sallanan ampulden, yüklü masaya yavaşça kayıyor derken bir irkintiyle yeniden ampule dönüyordu. Bir yandan da o korkun çağrıyı ünlüyordu. ''Ah Allah'ım ah, ah Allah'ım ah, ah, ah.'' O sırada Tom birden başını arkaya attı. Donuk gözlerle garajı harmanladı. Sonra polise ağzında geveliye geveliye abuk sabuk bir laf etti. E, ''Ma, e, ve'' diye heceliyordu polis. ''Mavo, ha?'' ''Yok, r olacak'' diye düzeltti yanındaki adam. ''Mavro'' ''Baksana bana.'' diye dişlerinin arasından fısıldadı Tom. ''R yani.'' dedi polis. ''O'dan önce R.'' ''G, G.'' Tom'un koca eli omzuna şap diye inince kaldırdı başını. ''Hayrola, ne istiyorsun?'' ''Ne oldu, onu öğrenmek istiyorum.'' Araba çarptı, birden öldü. ''Birden öldü.'' diye tekrarladı Tom. Gözlerini dikmiş öyle. ''Öyle.'' Yolun ortasına koşu vermiş, durmamış bile. İki araba vardı dedi Mikalis. Biri geliyor, biri gidiyordu. Nereye gidiyordu diye soruyu dayadı polis. Canım gidiyor dediysem, biri bir taraftan, biri bir taraftan. O sıra işte, eli battaniyelerin oraya doğru kalktı, durdu. Ama yarı yerde yanana düştü. Yolun ortasına koştu o. New York'tan gelen arabada bindirdi kadıncağıza. Saatte en aşağı 1.45 50 kilometre gidiyordu. Buranın adı ne diye sordu memur. Adı yok. Üstü başı temiz, soluk yüzlü bir zenci öne çıktı. Sarı bir arabaydı dedi. Sarı, kocaman bir araba. Yeniydi. Kazayı gördün mü sen diye sordu polis. Görmedim. Ama daha aşağıda yanımdan geçti araba. 40 falan değil. Öle 75-80 kilometreyle gidiyordu. Gel buraya sen, alalım senin de adını. Açalım biraz yahu, adını yazacağız şunun. Wilson bu konuşmadan bir şeyler kapmış olacak. Birden o yürek paralayıcı çığlıklarına yeni bir nakarat katıldı. Bana mı anlatacaksınız ne biçim araba olduğunu? Biliyorum ben onun hangi araba olduğunu. Gözüm tomdaydı. Omuzunun arkasına rastlayan kas Ceketinin altından katılıverdi. Hızlıca Wilson'a doğru gitti. Karşısında durup omuz başlarından sıkıca kavradı. Wilson'ın gözleri Tom'a deyince ayak parmaklarının ucunda dikeredi. Tom sağlam tutmasa dizlerinin üstüne çökecekti. ''Bak, dinle'' dedi Tom. Sarsaladı biraz. ''Demin geldim New York'tan. Bir dakika oluyor. Konuştuğumuz kupa arabaya getiriyordum sana.'' Öğleden sonra sürdüğüm o sarı araba benim değildi anladın mı? Saatler oluyor yüzünü bile görmedim. Zenci ile bir ben vardık ne dediğini işitecek kadar yakında. Yine de polis konuşma tonundan bir şeyler sezinledi. Alıcı kuş gibi tepemizde bitti. Anlayalım neler oluyor. Arkadaşım da Tom başını çevirdi ya elleri hala Wilson'ın üstündeydi. Kaza yapan arabayı bildiğini söylüyor. Sarı bir arabaymış. Polis belirsiz bir güdüyle bile olsa Tom'u kuşkulu kuşkulu süzdü. Senin araban ne renk? Mavi, kupa bir araba. Doğruca New York'tan geliyoruz dedim. Ardımız sıra gelen biri sözümü doğruladı. Polis de öbür yana döndü. Söyle bir kere daha. Doğru yazalım şunun adını. Tom taş bebekmiş gibi Wilson'u tutup kaldırdı. Büroya soktu. Oturttu bir sandalyenin üstüne, geldi geriye. ''Yok mu yahu kimse? Gelsin de şu adamın yanında dursun.'' diye de bir emir savurdu. Ta önde duran iki kişi selamlaşıp isteksizce odaya girerken Tom da arkalarından baktı. Kapattı kapıyı üzerlerine. Masadan gözlerini kaçırarak atladı eşiği. Yanımdan geçerken Hadi kıralım buradan, dedi.